Açık Radyo 54. Yayın Dönemi 1 Kasım 2021 1 Mayıs 2022 yeni yayın döneminin açılışına hoş geldiniz. Açık Gazete'nin içindeyiz. Merhaba Didem. Merhaba. Selam. Merhaba Özdeş. Girmeden konuya hemen şeye de bir bakayım son rakama baktım. 860 bini geçmiş durumda. Avaz Orgun kampanyası devam ediyor. Yani 1 milyona doğru çok yaklaşmış durumda. Dünya liderlerine gençlerin ihaneti bırakın ve harekete geçin. Bir an önce dedikleri hala umudun olduğu, bunu hala yapabiliriz dediklerinde hızlı bir şekilde gelişiyor. Onu da hemen son rakam olarak vereyim ve diğer rakamlara bizim kendi günümüze bakalım şimdi. Evet, 54. yayın dönemi bugün başladı hepimiz için. Hayırlı olsun. Ben yine istatistiklerle başlayayım isterseniz geleneksel olduğu üzere. Bu yayın dönemi boyunca 153 programı 230 programcı gerçekleştirecek ve 18 yeni programımız var. Bugün tanıtımını da yapmaya çalışacağımız. 4 yeniden programımız var. Yani ara vermiş 4 programımız geri döndü. 25 yeni programcı katıldı aramıza ve 9 programcı arkadaşımız tekrar mikrofon başında bu yayın döneminde. Evet yani bu başından beri yani 13 Kasım 1995'te yayına geçtiğimizden bu yana da 1319 programcımız olmuş. Bu da bir çeşit mini bir de dünya rekoru diye kendimizi şey yaparız yani TRT rekabet ediyoruz ancak herhalde. <gülüyor> Onların daha fazla programcısı olabilir ama onlar devlet memuru. Ve <gülüyor> daha uzun Fredri yayındalar. Ve bizden epey daha uzun süre 1926'da mı ne başladı İstanbul Radyosu değil mi? Ankara Radyosu filan. Evet. Gene de iyi bir şey ve bu programcılarımızın çok büyük izleyici çoğunluğu da gönüllü. 99 filan ve 1200'den fazla da program yapıyorlar her hafta. Bence... Holan üstü bir rekor. Şimdi bakalım gün, gün be gün neler var. Evet, e, bu yayın dönemine bakınca Pazartesi günü bir yeniden programımız var. Kamusla Güreş geri dönüyor. Bugün saat 15:30'da bir küçük saat değişikliğiyle geri dönüyor Kamusla Güreş. İdem Gürzap ve Kerem Doğan zamanın, mekanın, insanın aynısında şekil değiştiren sözcüklerin macerasının peşine düşüyorlar yine bu yayın döneminde. Evet, bir pazartesiden devam edecek olursak bugün 16'da pazartesi yeni bir program var. Ben Buradan Okuyorum adını taşıyor program. Burcu Şahin, Esin Hamamcı, Hasan Turgut, Aslan Erdem ve Abdullah Ezik. Edebiyat ve başka şeyler sloganıyla yola çıkıyorlar. Edebiyat alanında çalışma yürütürken disiplinler arası da bir perspektifle işte araştırmacılarla, yazarlarla ve akademisyenlerle güncel edebi tartışmalar yapılıyor. Ben buradan okuyorum. Edebiyat ve başka şeyler. Hazırlayan ve sunanlar Burcu Şahin, Esin Amamcı, Hasan Turgut, Aslan Erdem, Abdullah Ezik. Pazartesi günleri 16'da Açık Radyo'da. Pazartesi gününden devam edecek olursak aslında bir kuşak programında bir değişikliği bildirmemiz gerekiyor. Dünyanın Cazı programında... İki yeni programcımız aslında yeniden programcımız da demek lazım. Aydacaz programcıları Nazlı Toprak ve Leyla Diana Gücük aydan dünyaya iniyorlar ve Nazlı pazartesi günleri, çarşamba günleri de Leyla mikrofon başında. Evet arkadan bir yeni programımız daha var. Bu açık derginin içinde haftanın ilk dört gününde 18.45'te başlayacak. Söz Kovan adını taşıyor Hatice ürün tarafından hazırlanıp sunuluyor Yani şöyle bir şiar var i̇sim, isim şehir oynuyoruz sözcükleri kovalıyoruz Yani açık dergide yeni bir sözlükçe yayını başlıyor Bizim sözcüklerle sözcüklerle çok işimiz var Ansiklopedist gelenekten geliyoruz malum Her hafta aynı harfle başlayan birbirini bazen tamamlayan bazen kısıtlayan Dört kelimenin irdelendiği bir yeni program bu Gündelik dilde de hani öylesine kullandığımız kelimelerle deyimlerin gizli bağlantılarına ve akla hayale gelmeyecek katmanlarına ulaşıyorlar. Söz kovan. Sözcüklerin kökenleri. Hazolean ve sunan hatice örün kolaston. Mi kolaston de mi corazón para Özkova'nın ilk bölümünü bu akşam dinleyebilirsiniz açık dergi içinde saat 18.45'te. Salı gününe geçecek olursak bir frekans değişikliği ve buna bağlı bir yeni programımız var. Dünya Mirası Adalar programı salı günleri 14'te yayınlanıyordu. Bu yayın döneminde 15 günde bir frekansında yayınlanacak ve onunla dönüşümlü olarak Akdeniz'de pusulasız programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sidar Duman alt başlığı Şöyle programın İnsan, Tarih ve Deniz, özel olarak deneysel su altı arkeolojisinin alını, genel olaraksa arkeoloji ve deniz yaşamı konularıyla uğraşan ilgi gruplarını bir araya getiriyor program. Akdeniz'de pusulasız İnsan, tarih ve deniz Hazırlayan ve sunan Sida Duman 15 günde bir salı günleri 14'te Açık Radyo'da Evet salı günleri 15 günde bir bir başka program da var. Bu da yeni gene müzelik sohbetler başlığını taşıyor. Emel Gülşah Akın, Gökçe büyükmete ve Pelin Kahya Boran tarafından hazırlanıp sunuluyor. Alt başlığı da şöyle kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar. Yani bu şiarla yola çıkıyor program müzeler toplam ve toplum. Tarih, akademi, literatür, sanat, kültürlü, kültürel miras Bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen karmaşık yapılara değinen bir program MÜZELİK SOHBETLER Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar 15 günde bir salı günleri 16'da Açık Radyo'da Hazırlayan ve sınanlar Emel Gülşah Akın, Gökçe Büyükmete ve Pelin Kahya Boran Çarşamba gününe geçecek olursak bir yeni programımız var. Çarşamba günleri saat 12'de yani öğle kuşağında alan adını taşıyor. Hazırlayan Naz Özbek. Gün ortasında derin bir nefes almak ve yavaşlamak için türler arası bir müzik molası. Alan Türler arası bir müzik molası Hazırlayan Naz Özbek Çarşamba günleri 12'de Açık Radyo'da evet, Çarşamba günleri bir de altın saatlere bir ek programcımız var Muzaffer Tun da katılıyor. Bu yayın dönemi böyle deprem programında o da var. Bir de küçük düşünürler topluluğundan bahsedelim. Çarşamba gününde kalalım. 15 günde bir çarşambaları 19'da Açık Dergi programının içinde küçük düşünürler topluluğu var. O da Doktor Özge Özdemir'in kolaylaştırıcılığında çocuklar bir soru ya da bir kavram üzerine felsefi tartışma yürütüyorlar. Bu yayın döneminin programcılarının hemen sayayım. Dört yeni isim Duru Kayahan. Kuzey Sarp Levent, Ömer Faruk Dereli ve Zeynep Ece Asar hepsinin ortak özelliği 10 yaşında olmaları. Küçük Düşünürler 10 yaşında. Evet Küçük Düşünürler topluluğu programın bizim çok sevdiğimiz programlardan bir tanesi. Bir yeni programımız var çarşamba gününe devam edecek olursak. Çarşamba günleri saat 20'de. Kökler adını taşıyor bu program Ahmet Kaya ve Semih Alt tarafından hazırlanan bir blues programı. Programda kronolojik bir çizgiye bağlı kalmaksızın blues türünün gelişimi, kırılma noktaları, coğrafi olarak izole bölgelerde gelişen kendine hastanaları, türün diğer müzik türlerini nasıl etkilediği ve nasıl beslediği ele alınıyor. Kökler Bluz'un yüzyılı Hazırlayan ve sunanlar Ahmet Kaya ve Semih Alp Çarşamba akşamları 20'de Açık Radyo'da Oradan Perşembe'ye geçelim. Şimdi bir yeni programımız var. Saat 12'de öğle programlarından birisi. Yeni adı Yojimbo. Ahmet Uncu hazırlıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya'da önce farklı bir adlandırılıyormuş. Düşmanın Müziği diye adlandırılıyor. Ardından da yaygınlaşmış caz, caz rock ve türler arası müzik icralarına değer verilen bir radyo programı Düşmanın müziği artık dost müziği ne gelmiş oluyor herhalde bu durumda yojimbo yojimbo İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik hazırlayan Ahmet Uncu. Perşembe günleri 12'de Açık Radyo'da. Perşembe günlerine devam edecek olursak bir yeniden programımız var. Açık Dergi için de 15 günde bir. Perşembe akşamları saat 19'da. Çıplak ayaklarla dans geri dönüyor. Duygu Güngör ve Mihran Tomasya'nın hazırladığı eden ve mekan perspektifinden çağdaş dans sahnesinden notlar ve konukların yer aldığı bu programda bu yayın döneminde açık dergi içinde geri dönüyor. Evet, yeni bir programımız var gene perşembe günü hemen onu da söyleyelim. Sanat Rafı adını taşıyor. Açık dergi içinde gene 19'da ve hazırlayan ve sunanlar Sevil Sarp ve Senem Çelik Örslü. Sanatçı kitapları ve sergi katalogları üzerine bir eleştiri programı bu. Yani kamuya açık kamu kütüphanelerinde ve arşivlerde bulunursa da geniş kitlelere ulaşamayan, dolayısıyla üzerinde pek söz söylenemeyen sanatçı kitaplarının ele alındığı bir program bu. Çağdaş sanatın üretici ve yaratıcılarına kulak veriliyor. Bir arşiv çalışması özelliğine de sahip. Füsun Onur, Nil Yalter, İz Öztat, Hera Büyüktaşçıyan, Cevdet Erek ve Altan Gürman gibi farklı kuşaklardan sanatçıların eserlerini ürettikleri sanatçı kitapları aracılığıyla baktığınız bu yayında zaman zaman sanatçıların kendi seslerine de kulak veriyor olacağız. Evet, e, bu öne de duyurmam Bu arada e, duyurmam lazım bir yeni programcımız var. Perşembe akşamları saat 22'de alçak basınç programına Harun İzer'e zaman zaman Barış Ekşioğlu da eşlik edecek. E, bu yayın döneminde. Cuma gününe geçelim isterseniz. Evet, Cuma gününde de geçen dönemin sonlarına doğru başlayan programlarımız vardı ve büyük ölçüde iklim ağırlıklı olmasına çalıştık. Çünkü dünyanın da biraz önce konuştuğumuz karikatürlerde de olduğu gibi ve başka pek çok programda defalarca konuşabildiğimiz şekilde saat tiktakları ilerliyor hızlı bir şekilde. Dolayısıyla bol bol bu iklim krizi ve buna karşı girişilecek mücadeleler tabandan bastırmalara önem veriyoruz. Bunlardan bir tanesi Cuma günü saat 7'de iklim habercileri programı hazırlayan ve sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır. Bunlar iklim kriziyle ilgili son gelişmeleri ele alıyorlar iklim haberden. Evet, bir yeni programcımız var. Hikayenin Her Hali ekibine bu yayın dönemi Özge Ertem dahil oldu. Bunu da duyurmuş olalım. Cuma günleri saat 11'de. E, cumaları bir yeni program var. gene Açık Dergi içinde. Bağımsızlar adını taşıyor. Hazırlayan ve sunan Ekmel Ertan. Türkiye'de kültür, sanat ve ona komşu alanlarda çalışan bağımsız organizasyonların görünürlüğünü artırmayı amaçlayan bir program. işbirliğin, paylaşım kültürünü ve dayanışmayı da güçlendirmeyi hedefliyor. Ya yani müştereklere ağırlık veriyor. Kolaylaştırıcı bir oluşum. O da bağımsızlar. Bu oluşumun bağımsızları radyo programı oluyor. Yani bağımsızlık, sürdürülebilirlik, kültür ve sanat ortamının dinamikleri ve Finans yapısı gibi temel konuların ele alınıp tartışıldığı bir program bu. Her bölümde bir bağışı, bağımsız oluşumdan e, bahsediliyor, daha doğrusu konuk ediliyor. Bağımsızlar Org oluşumunu temsil eden Ekmel Ertan hazırlayıp sunuyor bunu. Bağımsızlar Kültür Sanat Sahnesinin Görünmeyen Yüzü Hazırlayan ve sunan Ekmel Ertan. kanları açık dergi içinde bir yeni programımız daha var. Rotatif adını taşıyor. Özlem Yalın ve İpek Sürvan tarafından hazırlanacak bu programda adalet, kapsayıcılık ve şeffaflık perspektifinden günümüz sorunlarına bakan döngüsel radyo sohbetleri gerçekleştirilecek. Sürdürülebilir dünya bir dünya için kültürel miras, sanat ve tasarıma yazlanan İklim krizinden göçlere, cinsiyet eşitliğinden sağlık politik politikalarına ve tarıma uzanan, hayati konuları araştıran, bu konularda sorular soran ve cevapları dinleyen çok sesli bir radyo programı. Buradan cumartesiye geçebiliriz. Değil mi? Öyle yapalım. Evet, evet öyle yapalım. Yeşil havadis, bu yeni iklimle ilgili... Geçen dönemin sonlarına doğru başlatmış olduğumuz ikinci program bu da Selin Uğur Taş ve Arca Yılmaz tarafından Yeşil Gazete gönüllüleri kendileri ve Dünya'nın ve Türkiye'nin Yeşil gündemine her cumartesi sabah etraflı bir bakış atıyorlar bir saatlik bir program sekizde. Evet bir süredir başlayan programlarımızdan biri e, duyurma fırsatı bulmamıştık yeni yayın dönemiyle beraber duyurmak istediğimiz programlardan. Bir yeniden programımız var 15 günde bir cumartesi günleri saat 14'te Afrikon programı geri dönüyor. Ufuk Aktaş tarafından hazırlanan bu program Afrika üzerinde dolaşan seslere kulak verdiğimiz bir program. Bir yeni programımız var cumartesileri 15'te. Evet, Cumartesi 15'te tarihin notası var. Seyit Yöre ve Ece Tanyeli tarafına hazırlanıp sunuluyor. Müzikli bir tarih rotası şiariyle yola çıkıyorlar. Sanatçı ve müzikolog Seyit Yöre ve tarihçi Ece Tanyeli, Osmanlı'dan günümüze kültür sanat üretimlerini, eserleri üretenleri ve sunanları, kavramları, eserlerin arka planındaki olaylarla, tarihsel gerçekleri ve eserlerin hikayeleriyle kültürel ve sosyolojik arka planlarını ele alıyorlar. Tarihin notası. Müzikli Bir Tarih odası. Seyit Yöre ve Ece Tanyeli Cumartesi günleri 15'te Açık Radyo'da Cumartesi günleri bir yeni programımız daha var. Cumartesi geceleri daha doğrusu. Adı Her Şey Yolunda mı? Açık Radyo'nun ses işçilerinden sevgili arkadaşımız Selahattin Çolak tarafından hazırlanacak bu program. Program aralarında duyduğumuz bizim Station ID'de dediğimiz ses oyunlarını akışkan ses kolajlarına dönüştürüyor Selahattin bu yayın döneminde. Her şey yolunda mı? Zaman'sız, mekansız, ses miksleri. Hazırlayan Selahattin Çolak dördüncü 54. yılının son programına geldik. Son gününe. Onu da geçen dönemde gene başlattığımız haftanın haber hasatı var. Hazırlayıp sunan Merve Karakaşka. Her pazar sabah 8'de iklim Gazetesi'nin kurucusu Merve Karakaşka yapımcılığında röportajlar, müzikler, mülakatlar Anadolu'nun ses arşivi de var. Bu da devam ediyor 8'de. Evet. Pazar günleri bir yeni programımız var. Aslında Açık Radyo dinleyicilerinin Açık Radyo partilerinden çok da iyi bildiği Haldun Dostoğlu'nun hazırlayıp sunduğu bir program bu. Haldun Dostoğlu'nun açık kitapta da Adriano Celentano ile ilgili bir maddesi vardır. Bunu da hatırlatmış olayım. Pazar akşamları saat 18'de Adriano Celentano Uluk Sokağı'ndaki Delikanlı programını Hazırlayıp sunacak Halgün Dostoğlu, İtalya'nın efsanevi isimlerinden şarkıcı, besteci, aktör Adriano Celentano'nun yaşamı ve müziğinin derinlemesine incelendiği bir radyo programı. Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano dall'aggiù di notte, di giorno because it never stops Questa è la storia di uno di noi anche lui nato per caso in via Glück Adriana Calantano Gülük Sokağındaki delikanlı. Know, know, know, know, know, Hazırlayan ve sunan Haldun Pazar 18'de açık radyoda sonunda böyle getirmiş oluyoruz. Ufak bir özet yaptık. Bir de yeniden programcı var. İstanbul'dan gelen telefona pazar akşamları 21'de bu yayın döneminde Zeynep Arıcalı'nda dahil olduğunu belirtmiş olalım. Ve şimdi bu yayın döneminde programına ara veren programcıları alfabetik sırayla sunalım size. Asena Asen Akan Asena Akan Banu Kadıbeyli Cemal Ünlü, Coşar Kulaksız, Cüneyt Bulak, Fidem Toker, Doğan Çetinkaya, Duygu Argın, Hatice Arıcı, İrem Aksu, Mükerrem Yıldız, Ortaç Aydınoğlu, Özcan Yüksek, Sedat Nemli, Şebnem Süer Grim, Yaren Eren Budak, Zafer Yenal, ve Zeyno Pekünlü çok çok teşekkür ederiz onlara da. Bu arada teknik ekibimiz Selahattin Çolak, Robin Tayar ve Ömer Şahin onlara da çok teşekkür ederiz. Evet bu jingle ve teaserler için bizlere seslerini veren Adnan Acar, Aslıcan Kortan, Cansın Sağesen, Gökse'nin Göksel ve Tilbe Saran'a da çok teşekkür ederiz. Son bir duyurum var. Yayın akışındaki bütün değişiklikleri Açık Radyo web sitesinde bulabilirsiniz. Biz bu programda olabildiğince yenilere yer vermeye çalıştık ama bazı frekans değişiklikleri ve bazı küçük değişiklikler var. Orada erişebilirsiniz. Evet ben de bu arada çıkarken bir ufak son dakika... Haber takibi yapayım yani şu anda bu dört genç kız aktivistin dünya liderlerine ihaneti bırakın şeklindeki büyük çağrısı avazordan yapılan çağrı mektubu açık mektup şu an itibariyle görebildiğim kadarıyla 865 bine ulaşmış gibi görünüyor 864 bin 606 görünüyor bende dün başladığımız ilk ben fark ettiğimde 120.000 plandı, Yani milyona doğru ilerliyor. Devamında bekliyoruz diyelim ve bitirelim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir yayın dönemi olmasını diliyorum. Evet 54. yayın dönemimizde heyecanla. Bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Ben de Hemen burada Açık Radyo'nun 95.0 frekansından yayın yapıyor. Açıkradio.com.tr'den her zamanki ayrılırken, açık gazeteyi bitirirken Covid meselesine ulanca dikkatinizi vermenizi bir kez daha rica ediyorum. Maske, mesafe, musluk, iç mekanların havalandırılması ve aşık konularına dikkat edin lütfen. Ve bunları da söyleyip... Huzurlardan ayrılıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Good, good, good, good